Allah sallallahu aleyhi ve sellem. rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillah ve ve min ve min yudlil ve neshadu anna muhammedan abduhu اما بعد Ama bade, fiyayibadallah. İttakullah ve atiuh. İnnallah ma allazin attakou ve allazinhum muhsinoum. Kâlallâhu taala azza wa jall. Fi kitabhi ilkereem. Azzallâhi min al-shaytan ar haram ila al-masjid اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا هَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْوَصِيْرِ Sadakallâhu'l-Azîm. Okumuş olduğum İsra Suresi 1. Ayetinde Cenab-ı Hak maal olarak buyuruyor ki, Allah'ın şanı ne yücedir ki, gecenin kısa bir zamanında kulunu Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya yürüttü ki o mescidi Aksa'nın etrafını biz mübarek kıldık. Muhakkak Allah Semi'idir, Basir'dir. Her şeyi gören ve her şeyi işitendir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde latifetüş hal illa ila salati seti mesacit. Mescid-i Haram ve Mescid-i Resul ve Mescid-i Aksa. Yani seyahat için insanlar e, mescitlere ziyaret yapamaz. Ancak üç mescit hariç. Mescidi Haram, Benim Mescidim ve Mescidi Aksa buyurur. Bu üç mescidin özel konumu, üçü de e, birer peygamber tarafından inşa edilmiştir. Dolayısıyla Allah için ilk inşa edilen İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'le beraber inşa ettiği Mescid-i Haram, Resulullah'ın bizzat inşasında katkıda bulunduğu Mescid-i Nebi ve Süleyman Aleyhisselam'ın mescidi inşa ettiği ve özellikle de cinlere inşa ettirdiği genel kabul gören Mescid-i Konumuz son günlerdeki biraz duyarsızlığımızı ortaya koyduğumuz Filistinli Müslümanlar ve onların imtihanları ve Mescid-i Aksa'mızla ilgili olacak. Müslümanlar olarak malum birbirimizle uğraşırken ister Suriye'de, ister başka yerlerde, buralarda birbirimizle yer gibi e, mücadele ederken işte 10-12-3 gün önce e, Mescid-i Haram'ın bahçesinde e, güya birkaç İsrailli öldürmeye kalkması gibi gerekçelerle bazı Müslümanların şehit edilmesi ve bu olayı bahane ederek mescid Aksa'yı 1967'den bu yana ilk defa cuma namazına bile kapatmaları camiyi ibadete engel olmaları tabi büyük tepkiler üzerine e, cami açmalarına rağmen girişlerinde işte e, elektronik cihazlarla kontrol ederek e, Müslümanların camiye girmelerine ancak izin vermeleri gibi problemler Müslümanların tabi zilletini gösteriyor bir yönüyle onların azizliğini değil. Müslümanların küçük işler peşinde olduğunu bildiğinden İsrail büyük oynuyor aslında. Olduğu bittiğe getirip Mescid-i Aksa'yı tümüyle kapatmak veya orayı kendi mülkiyetine alıp işgal etmek gibi hedefleri olduğu görülüyor. Ahmet Durgut Hoca'yla 2-3 ay kadar önce oraları ziyaret etmiştik. Ve orada da gördük ki bir mescidi hem de Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen çok önemli bir cami Yahudiler buraya biz sahibiz dercesine kapısında nöbet tutuyorlar ve istediği şekilde insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir gece teheccüd için kalabalık bir cemaatle Mescid-i Aksa'ya gittiğimizde keyfi olarak kapıyı kapatmışlar, bekliyorlar e, İsrail askerleri. Sonra keyifleri geldi 5-10 dakika sonra kapıları lütfen açmış oldular. Dolayısıyla e, Allah'ın mescidinin önünde e, Müslümanların izzetini yok edecek tavırlar maalesef takınılabiliyor. Efendim aslında İsrail, bu tür tavırlarıyla intihar ediyor. İsrail, dünya Müslümanlarının ve hatta dünya kamuoyunun izzetiyle oynamasının cezasını bekliyor. Kıyamet Savaşı da denilebilecek Üçüncü Dünya Savaşı'nın pimini çekiyor. Azgınlığın zirvesine alçalan İsrail, cami duvarında en pis işler yapıyor. Müslüman kanlarını oralara dökme cüretini gösterebiliyor. Evet, Müslümanlar aslında şehit kazanıyoruz. Onlarsa kısa ve uzun vadede hiçbir şey kazanmıyorlar. Ve çok şeyler kaybedecekler inşallah. Allah zulümde bu kadar azgınlaşan bir zihniyeti cezasız bırakmaz. Tabii gönlümüz istiyor ki, duamız da odur ki Allah bizim elimizde bu cezayı gerçekleştirsin. Yoksa her şey Allah'ın askeridir. Bir mikrop verir, hastalıktan kırdırabilir. Başka bir cezayı ne yapabilir? Tabiat güçlerine de verdirebilir. Ama ümmet olarak yüzde birimizden daha az sayıdaki küstah İsrail'e dur diyememenin acısını çekiyoruz, yaşıyoruz. Ümmet olarak zulmü ve İsrail fitnesini ortadan kaldıracak çok etkili bir şey yapamamanın ve acil bir şekilde bu sorunlara çözüm bulamamanın ıstırabını yaşadığımızı bu yönüyle bazı kardeşlerimiz orada bir defa ölürken Çaresizlik içinde belki bizim günde bin defa öldüğümüzü itiraf etmek gerekiyor. Aslında ümmet olamadığımızın cezasını çekiyoruz. Ümmet yok ki kendi haysiyetiyle oynayanlara hak ettikleri cezalarını versin. Ne İslam devleti ne başında İslam devlet başkanı ve ne de ümmet. Evet. Ümmet olsa başlarında İsrail dostlarını ne yapmazlar? Yönetimde bulundurmazlar, barındırmazlar. Evet. Kudüs ve Mescid-i Aksa ziyaretimiz üzerinden işte birkaç ay geçti. Bu ziyaretle şundan eminiz. Oraya giden arkadaşlar olarak Ümmetin durumunu kestirmeden öğrenmenin en kısa yolu Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı yerinde görmektir. Bizzat görmektir. Umre ziyaretini yapanlara ısrarla tavsiyemiz de bu. Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden diğer kutsal beldelere geçmesinler. Yani birinci kıbleyi görmeden ikinci kıbleye adım atmasınlar. Resulullah ve ilk Müslümanlar Hepinizin bildiği gibi Mescid-i Aksa'yı İbrahimî sünnet gereği ilk kıble olarak seçtiler. Oraya yönelerek Rablerine kulluklarını yerine getirdiler öncelikle. Biz de ilk önce oraya yönelmeli, sonra Kabe'ye teveccüh etmeliyiz. Tefekkür ve görev bilinciyle hem namazdaki kıyamı hem de namaz gibi ibadet olan kıyamı kıblelerimiz tayin edecek. Biz de kıblelerimize doğru yönelerek yüzümüzü Aksa ve haram mescidlerine çevirecek ve oralara doğru Allah'a ekber diyerek kıyama duracağız Evet bu üç mescid mescidi haram Mescid-i bir ve mescidi Aksa günümüzde Müslümanların esaretini Aslında ilan ediyor en faziletli kabul edilen bu üç mescid farklı şekillerde hür olmadığımızı ilan ediyor. İslam ümmetinin malı ve kutsal değeri olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi, bir kral ailesinin keyfi yönetiminde istediğini yapıyor, istediğini yasaklıyor, istediği şekilde babasının malıymış gibi oraları kullanıyor. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, Kur'an'da mübarek kılındığı bildirilen bölgede yer alan Kudüs ise, Siyonist kafirler tarafından malum 67'den beri işgal edildi, o işgali yaşıyor. Bu işgalle beraber Mescid-i Aksa ve onun yanında bulunan İslam mirası hepsi Siyonist tehdidi altında. Diğer mescitlerin birçoğu da İslam dışı siyasi anlayışların kontrolünde. Diğer mescidlerimiz ne kadar işgal edilip edilmediği, gönüllerimizin işgal edilip edilmemesiyle alakalı cevaplandırılacak bir soru. İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, dünya çapında meşhur bir camiyi ibadete kapatıp, müze yapma zilletinin ve yıllardır şartlar elverdiği halde, hala cami olarak açmamanın, ancak iki yüzlü politika ile izah edilebileceğinin, bir göstergesidir. Mescid-i Aksa'nın yürekleri yakan durumu, müminlerin boy aynası, boy ölçüleri için bir gösterge. Oraya hakim olan, dünyaya hakim olmuştur denilebilecek bir simge ve psikososyal moral ve güç kaynağı. Hz. Ömer zamanında Müslümanların eline geçip, Müslümanların dünya devleti, ve dünyada en hakim güç olduğunu Kudüs'ün fethiyle ortaya konulan ciddi bir örnektir. Müslümanlar fırkalaşmış, birbirlerine hücum eder hale gelmişler. Beylikler döneminde küçük küçük devletler oluşmuşlar. Ve dünya hakimiyetiyle birlikte Kudüs de ellerinden çıkmış. Sonra Selahaddin'le birlikte tekrar İslam'ın hakimiyetine girdiği e, dönemde Müslümanların dünyada birinci devlet olduklarını da görüyoruz. Ne zamana kadar? 20. asra kadar. İşte tekrar Müslümanlar güçlerini, izzetlerini, onurlarını, kardeşliklerini, devletlerini kaybettiklerini Kudüs'ü kaybetmeyle de göstermiş oldular. Günümüzdeki durumu belirtmeye, bilmiyorum, gerek var mı? Kudüs deyince akla fesat, katliam, vahşet, dehşet gibi lügatlardaki en acımasız kelimeleri ortaya koyarak izah etmek gerekiyor. Siyonizm ve emperyalizm sadece Kudüs'ümüzü değil, maalesef İslam alemini işgal altında tutuyor. Kudüs'ün, Mescid-i işgalden kurtulması için Hepimiz e, olanca gücümüzle gayret edip çalışmamız, tüm gayretimizi seferber etmemiz bizim için farz-ı ayın konumundadır. Evet. Mescitlerimiz işgalden kurtulduğu gün Mescid-i Aksa'mız da kurtulacak. Mescid-i Haram'ımız da. Mescitlerin kurtuluşu da Allah'ın Allah evi olan gönüllerimizin işgalden kurtulması ile sağlanacaktır. Filistinli Müslümanlar gördük ki alabildiğince mazlum, fakir, müstezaf. Onları suçlamak yerine onlara acıyor insan. Ama unutmayalım ki Kudüs Filistinlilerin değil bütün Müslümanların biz de Müslümanlar olarak oralara sahip çıkamadık. Sahip çıkamadık o Hazreti Ömer'in emanetine. Yardımcı ve destek olamadık Filistinli kardeşlerimize. Onları fillerle boy ölçüsün diye önlerine atılan tavşan misali biz kendi hallerine bırakmadık mı? Bu düşüncelerle içimiz gerçekten hüzün doluyor, ağlamaklı oluyor. Hani bizim anamız bizi oralarda doğurabilirdi. Bunlar da bizim kardeşimiz. Bunlar da Filistinli. Mescid-i Aksa bizim de mescidimiz. Bize de emanet edilmişti. Ama kendi mahallesindeki küçük mescitlerini devletlerin işgalinden kurtaramayan ümmet nasıl büyük mescitlerini, Mescid-i Aksalarını kurtaracak. Kendi ülkelerindeki İçlerindeki Siyonistlerin ve İslam düşmanlarının işgalinin bile farkına varamayanlar, uzaktaki işgallere nasıl müdahale edecekler? Sık sık söylediğimiz gibi esas işgal, toprakların işgali değildir. Esas işgal, zihinlerin, gönüllerin, okulların, mescitlerin, mahkemelerin, meclislerin, sokakların işgalidir. Ve bu işgal sadece Filistin'le sınırlı değil, Ümmet hemen her yerde küfrün bu işgalini maalesef yaşıyor. Kendi zincirlerini ümmet kırmadan başka, kırmadan başka işgallere dur diyemez, mümkün sadece geçiştirebilir. Bakın İsrailli katiller özür bile dilemediler o mavi marmara olayında ziyaretimiz esnasında Filistinli kardeşlerimizin neler çektiğine şahit olunca ya ağlamaklı oluyor insan ya görmek istemediği için kapanıyordu gözlerimiz. Ama hayat gözleri açmayı, gözü açık yaşamayı öğretiyor. Filistinli olmanın zorluklarını biz birkaç gün orada kalmakla kısmen yaşadık. Buralardan duyardık elbette eşkıya çetesinin ülkesine, nereden onların ülkesi oluyor işgal ettiği Filistin'e gelen yabancılara, turistlere bile eğer Müslümansa ne kadar kötü davrandığını. Ama bunu bir fiil yaşamış olduk. Yani hatta yaşadıklarımız beklediklerimizin değil tahmin ettiklerimizin bile çok ötesindeydi. Vampirler çetesi siyonist rejimden aslında daha başkasını beklemek doğru da değil. Hani akrebin sokması, kendi yapısı icabı. İsrail'in de zulüm karakteri olmuş. İsrail ismi nereden geliyor? Onu kısaca ifade edeyim. Aslında gece yolculuğu veya Allah'ın kulu anlamlarına gelen İsrail, Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekilde Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Beni İsrail, yani İsrail oğulları demek de Yakup'un çocukları demektir. Gel gör ki kendi tahrif ettikleri, Tevrat'a da geçirdikleri şekilde İsrail demek, Yahudilere göre Allah'ın kendisini yenemediği, kendisinin Allah'ı yendiği şahıs demektir. Haşa, Yakup Aleyhisselam'la, ki Yahudilerin atası, Allah güreş yapıyor ve pes ediyor kulunu yenemediği gibi kendi incik kemiği de aşınıyor ve pes ediyor ve senin adın İsrail olsun. Yani Allah'ın kendisini yenemediği bir isim olsun diye Allah güya böyle bir isim veriyor. Kendi atalarını, kendi soylarını yüceltmek için Allah'ı bile küçültmekten çekinmeyen böyle karaktersiz insanlar. Allah'a inanıyorlar. İnanıyorlar ama bizim Allah'ımıza değil. Ulusal kendi tanrılarına ve tanrılarını da kendilerinden daha aciz bir hale getiren bir yapıyla böyle inanıyorlar. Şimdi, İsrail'e bu anlam verdikleri durumda kurdukları devlete de İsrail dediler. Yani bizi Allah bile yenemiyor. Dünyada kim yenecek diye küstahca bütün dünya insanlarına ve özellikle Müslümanlara meydan okuyacak. Meydan okurken de haşa Allah'a da meydan okuyacak problemli insanlar. Rabbimizden duamız Allah'ın kendisine Karşı böylesine küçültücü ifadeler kullandığı lanetlenmiş kalma karşı galibiyetini bizim ellerimizle gerçekleştirmez. Tabii bunun için önce bizim biz olmamız gerekiyor. Cihadı yeniden kavramamız, İslam'ı yeniden asli özellikleriyle kabul edip hayatımıza geçirmemiz. Ve önce İsrail dostlarını tanıyıp onlara tavır almamız ve içimizdeki İsraillere karşı mücadele etmemiz icap ediyor. İnşallah o güzel günlerin gelmesi, ümidi, temennisi, beklentisiyle diyelim. İki duyurum var. Birincisi, yağmur bazen... Sadece rahmet olmaz. Aynı zamanda tufan da olur. Rahmetler insanların layık olmaması veya farklı gerekçelerle bazen tufana da dönüşür. Küçücük bir örneğini birkaç gün önce kimi aileler kimi evler yaşadılar. Bizim kitaplarımızın da bir kısmı böyle kurban oldu. Özellikle ciddi bazı kitaplarımız e, ıslandı e, onların okunabilecek e, az bir su değmiş olanlarının bir kısmını isteyen arkadaşlarımıza hediye edeceğiz bir kısmını e, yarı ücret karşılığında e, satışa çıkartacağız. E, ne yapalım? İnşallah rahmet olur böylece diyelim. Evet bizim için zahmet olsa da. Evet, duyurulur. E, Cumadan sonra e, e, o kitapların bir kısmı ne yapılmış, yazık olmamış, e, değerlendirilmiş olsun. İkincisi Suriyeli, e, iki kardeşimizin e, ev eşyasına e, acil ihtiyaçları var. E, yatak, baza, dolap, e, çekyat gibi, e, varsa buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalara, kullanılabilecek uygun eşyalara ihtiyacımız var. E, i̇ki sevdiğimiz Suriyeli kardeşimiz için. E, elinde imkanı olanlara duyurulur. Ela inne ahsenel kelam ve eblağal nizam kelamullahi'l meliki'l azizil allam kemâ karlallahu tebareke ve teâlâ fil kelam ve iza kure'el kur'an fes temi'u leh ve turhamun.